Merhaba sevgili dinleyiciler. Göçmen Müziği Müziğin Göçünde bugün Hamode Şehali ile birlikteyiz. Hoş geldin Hamode. Başvurdu. Ee, Suriyeli bir Kürt müzisyen Hamode ve uzun zamandır Türkiye'de e, çok farklı ortamlarda müzik yapma imkanı e, olduğu Hamode'nin Türkiye'de dolayısıyla onunla bir göçmen müzisyenin e, deneyimini farklı bakış açılarından aslında tanıma imkanı bulacağız. E, biraz biz önce kendinden bahseder misin? E, ne zaman geldin Türkiye'ye ve daha önce Suriye'de neler yapıyordun? Evet, ben Suriye'de e, 1996 e, üniversite okudum, dört sene. Hı hı. E, sonra e, yavaş yavaş e, deneme yaptım, gruplar, arkadaşım var, müzisyen. Klavye i̇şte, çalıyorsunuz. Klavye hani çalıyorum, hı. evet. düğüne gittim yani, 15 sene. Dünyasıyım. E, evet yani, <gülüyor> yani e, şansım burada yok yani fazla yani çünkü e, orada. Çok müzisyen var yani. Ee, aynı burada yani. Suriye'de nerede yaşıyordun? Suriye'nin neresinde yaşıyordun? Suriye'ye ben hala oturuyorum. Hemen hemen yani orta e, hayatım burada. Yani. Hı hı. Evet e, 2012 Türkiye'ye geldim. Hı hı. Peki Suriye'deyken e, müzik okuduğunu söyledin. 1996'da e, klavye batı müziği mi okumuştun yoksa oryantal müzik mi okumuştun? Ya orada orta orada mi? ortada yani. Çok klasik yani yok. E, oryantal. Yani biraz oriental var, biraz klasik veriyor yani, tam klasik vermiyor. Başka üniversite var yani, okumak var yani. Şamdaki Onlar konsert var da. Şam var üniversite. Hmm. Ama onlar e, lise lise sonra e, gidiyor ama çok zor yani. Hı hı. Evet. Peki bir şeyden bahsetmişsin. Nasıl onu sana söyletmeye çalışıyorum <gülüyor> demiştin ki daha önce bizim sohbetimiz sırasında özellikle Hristiyanlar e, Batı müziği eğitimi alıyorlar. Yani evet söyle de var yani. Mesela onlar Hristiyan, Ermeni çok onlar klasik çalıyor yani. Hı hı. Kürtler kürşemişi müzik yapıyor. Arablar oryantal yani sadece oryantal. Yani piyasa böyle durumlar böyle yani. Mesela Hı -hı. Eğer, ben, eğer ben klasik oku, okuyorum bitince sonra nerede gidiyorum? Yani şans yok yani tanışmak lazım böyle yani. Hı -hı. Yani hayat böyle yani. Senin çalıştığın müzik piyasasında klasik müziğin doğrudan bir karşılığı yok. Yok. Dolayısıyla. o yüzden yani çok ben, benim öğrencim var. Bende oryantal okudu. Önce de klasik okudu, yedi sene. Yani hı hı. onlar daha iyi çalıyor. Bana geldi oryantal için. Dedi yani nerede gidiyorum? Yani o yüzden oryantal çalıyorum. Peki 2012'de Türkiye'ye geldin. Nasıl karar verdin Türkiye'ye gelmeye? Ben Hatay'a geldim. Hı hı. E, 9 ay orada oturdum. Yani sonra İstanbul, yani çok arkadaşım İstanbul'a geliyor. Dedi yani lazım sen İstanbul gidiyorsun. Çünkü, çünkü İstanbul yani daha... Yani açık yani daha mıyen yani büyük mi var yani Hatayda müzik yapma imkanı olmuş muydu oradayken? Hatay, yapıyordum. Evet benim arkadaş var e, Soest e, orada bana çok yardım yaptı yani e, beraber gittim TV olay TV işte ona Anapman yani çok kanal var yani hı hı. çaldım evet. e, sonra yani sevmedim yani onlar onlarla kalıp yani müzik yani aynı Halap yani dedim biraz daha yani güzel farklı müzik bir şey istiyorum, farklı istiyordun. evet hmm. evet farklı müzik istiyorum. Yani İstanbul'a geldim, İstanbul'a geldim. E, Taksim İstiklal çok meşhur yani geldim. Böyle baktım çocuklar e, melodika çalıyor, hmm. e, klavye zor dedim nasıl başlayacağım yani kimse bana bilmiyor yani lazım ya, tanışmak lazım. E, benim e, Suriye'de bir şey var yani sokak müzik yok. Hmm, evet herkes bundan bahsediyor Suriye'de evet, bir şey e, Hem bana zor geliyor yani eğer ben Sokakta çalıyorum yani zor geliyor yani nasıl çalıyorum? Yüce mi gidiyordu sokakta? Yani, yani insanlar bana çok unuttu Halab, halabda dedi hamu de yani <gülüyor> dilenci yapıyor yani yani ben yani çünkü onlarda yani Piyasada yok yani Dillencilik gibi görüldüğü için evet yani dinledim. müzik yok yani yani müzisyen sokak müzisyen yok neyse sonra arkadaşım var cengiz var yazgı adam Solest yani kurd idol çıktı yani. Kürtay'da yarışmasından gitti. Hı -hı. Evet, evet o çok yardım bana yaptı İstanbul'da. çaldım çalıştım beraber. Sonra yavaş yavaş tek çaldım. Hı -hı. Sonra Arablar geldi. Ben çünkü çok eski geldim İstanbul'a. Sen geldin, daha Araplar o kadar... yok, sonra Arablar geldi dedim. Yani nasıl onlar burada istiklal çalıyor yani. Sonra çok var turizm yani. Suudi Arabistan geliyor yani. Kuvvet geliyor, İmarat. Çok devlet, Arap burası turizm geliyor. Hı -hı. E dinlemek seviyor Arap müzik yani. Hı -hı. Ben Muradika çaldım yani daha Do rahat. Dolayısıyla sen aslında Türkiye'de bir Kürt müziyensin ama daha çok Arapça müzik çaldın. Çünkü buraya Arap turistler geliyordu. E, evet çünkü yani Kürt müzik burada e, benim için bir şey var. Yani Kürt müzik e, Suriye'de oryantal Hmm. ama kurt müzik burada biraz e, politikleşmiş bir şey mi böyle çok eski geliyor eski hmm. e, eski insanlar böyle dinlemek Geleneksel yani, bir şey yani kalıyor. böyle asas kırdlar yani var burada E ben o da kalıp Ben de böyle seviyorum böyle ben her taraf seviyorum yani hmm. ben belki yani böyle bir Hüsnü şelendirici Aytaş duğan İsmail Dönç bile dinledim sonra yani kafam böyle çok açtı yani. Hı -hı. O yüzden ben e, sadece Kürt müzik istemiyorum. E, ben tek Arap müzik istemiyorum, tek Türk müzik istemiyorum. Dedim yani her şey çalıyorum Hı -hı. yani o yüzden. Benim hedefim böyle yani. Peki sen sokakta klavye çalamayacağın için melodika çalmaya başladın. Çünkü daha Hı. küçük bir enstrüman. Melodika Hı. aslında sevgili dinleyiciler hepimizin yakından tanıdığı... ...belki çocukluğumuzda hani çalmaya çalıştığımız bir enstrüman... ...ama o enstrümanı da çalmak bir maharet hakikaten. Hı. Biraz Hamodi belki bize çalar mısın melodika? Evet. Bizim bildiğimizden daha farklı bir sesi olduğunu aslında... <gülüyor> ...daha evet. farklı maharetler gerektirdiğini belki Yani melodika e, Avrupa'da yani gruplar çalıyor yani. Ama yani Türkiye'de maalesef pek böyle şey bir enstrüman gibi görünmüyor. Hani profesyonel bir şeymiş gibi görünmüyor evet. melodika. Yani burada okula veriyor çocuklar. Hı -hı. Sur Suriye'de akordeon veriyor. Melodika hiçbir şey yok yani. Melodika yok yani Suriye'de. Ha, sen Türkiye'de mi bu enstrümanla ilk evet. defa karşılaştın? Ama evet. benim fikrim yani bu enstrüman yani meşhur istiyorum yani. Çünkü klavye çok var. Hı -hı. Belki bu enstrümana yani ben... ben... Daha çok tanıtmak istiyorsun bu evet. çalgıyı. Evet. Biraz dinleyelim mi senden? Evet. Ne çalmak istersin? Eee, Eu... doğrudan mı yaparsın? Evet, tamam. Şuna. Peki. Çok teşekkür ederiz ağzına İyi, sağlık, eline sağlık. E, gerçekten akordiyonuna çok benziyor bu arada sesi. Evet. Merodikan, değil mi? E, peki e, Türkiye'ye geldikten sonra sokak müziği yapmaya başladın. Hala da yapıyorsun. En sonunda aslında onu da soracağım şu anda birlikte çalıştığım Mood Band'de. Çünkü biz daha önce programımızda konuk ettik daha doğrusu. Ömer gelip Mood Band'den bahsetti. O, e, onlarla yaptığınız hatta bir kaydı da dinleyeceğiz biraz sonra. Ama e, o sokak müzisyenliği dışında Türkiye'de neler yaptın peki? Başka hangi müzisyenlerle çalıştın? Türkiye'li müzisyenlerle hiç çalıştın mı birlikte mesela? Yani ben şimdi sadece mood band çalıyorum. Yani Hı -hı. şimdi e, country for Syria beraber yaptım. E, Onlarla da bir oven buradayken bir program yapmıştık. Evet, Ama evet. oven sonra unit sana taşındı ve yani grupta evet. dağılmış almış oldu bir tür ara vermiş evet, oldu galiba. Evet ara verdi. E, ben e, şehir evlerde kürdiler çalıyorum. Yani kafe, Hı -hı. barlar yani gidiyorum. Bu yani yani para için yani ama müzik için değil yani. Ama eğer müzik için mood band çalıyorum, ee, onlar müzik yapıyor, country forsiye. Ya. Ee, bilmiyorum belki e, yani başka zaman ben sana dedim yani belki ben grup yapacağım yani. Hı hı. Kendi e, grubunu yapmak evet, istiyorsun. Evet çünkü çok işler var bu kafanda yani onlar yapmıyor. Yani sen hem e, Kürtçe var, hem Arapça var, hem Türkçe var. Eğer mudbat çalıyorum, mudbat sadece Arap çalıyor, Hı -hı. E, Türkçe yok, Kürtçe yok, o da eksik. Canterbury filosiyen güzel çalıyor ama orada eksik var yani. Onlar yani bir şey var, hedefi var yani ben senin kafanda başka türlü başka mesle var. Birlikte bir şey yapmak var. Peki evet. e, Şirin evlerden bahsettin. Şirin evlerdeki dinleyici kim yani kimler geliyor sen çalarken kafede? Kaç gün çalıyorsun haftada? E, önce de çok her gün çalıyorum. İşim e, şimdi az, yani az çalıyorum. Yani hafta iki gün çalıyorum. Kimler e, dinliyor? Kürtler geliyor. Türkler e, Türk, Türk, Türk, tür, Evet Türkler geliyor. Yani. yani e, Suriyeliler de geliyor mu Suriyeliler? Suriyeli az geliyor. Yani Hı -hı. E, biraz durumun güzel de Yani fazla gelmiyor kafe yani. Hı -hı. Maddi, maddi evet maddi oluyor. için. Hı -hı. için evet. yani geliyor az geliyor ya yani insanlar. Yani Hı. çünkü hayat rahat değil. Onlar mesela çalışıyor da yani belki cumartesi pazar geliyor ben belki başka bakan çalıyorum. Görmüyorum yani. Hı. Belki var bu da yani. Peki aslında bunu kimseye sormadım. Sana bir sorayım şey için ne dersin? Yani müzisyen olmanın zorluklarını biz genelde konuşuyoruz. İşte hani sokakta müzik yapmak kolay değil veya iş bulmak kolay değil. Çok hani esnek ve böyle güvencesiz bir şekilde çalışıyorsunuz. Sürekli değil işler her an bitebiliyor evet. falan. Bunlar çok zor şeyler. Ama aslında Türkiye'deki evet. diğer Suriyelilerin çalışma koşulları da çok ağır. Ee, yani müzisyen olmasaydın başka bir şey yapsaydın da muhtemelen çok zor olacak çünkü hı, onlar, hayatın. Evet çünkü yani bir şey var ondan... Hayatın Suriye'de hem müzik yapıyor. E, Türkiye'de geliyor yani et, mesela eğer tekstil çalıyor yani çalışıyor dediği o müzik daha iyi. Hı -hı. Yani çünkü hayat zor geliyor evet, yani. Çünkü çok çünkü 12 saat belki daha fazla çalışmak zorunda evet, kalıyor. Evet Suriye'de 12 saat yok yani Hı -hı. az var yani. Hmm. Benim geçenlerde bir İranlı müzisyenle bir yani bir iki ay önce tanıştığım bir İranlı müzisyenle bir sohbetimizde o şeyden bahsetti İran'dan geliyor işte ilk önce Bileciğe yerleşiyor uydu kent olduğu için oraya yolluyorlar İnşaatta çalışmaya başlıyor fakat inşaat işi çok ağır. Halbuki onun İran'da yaptığı iş sigorta ajanteliği. Yani hiç inşaat işçiliği bilmiyor. Çok zorlanıyor falan. Evet. Sonra arkadaşları fark ediyorlar ki sen tur çalıyor. Diyorlar ki sen git işte Eskişehir'e. Eskişehir'de sokakta çalan müzisyenler var. Onlarla müzik yaparsın. Ve gerçekten ailesini alıp Eskişehir'e taşınıyor. Orada sokak evet. müziği yapmaya başlıyor. Aynı bana ya böyle yaptı. Lan taksitli çal, çalıştım. Yani İstanbul'a geldim, <gülüyor> Üç ay taksitli çaldım. Benim e, usta var dedi. Sen eğer git taksim çal. <gülüyor> <gülüyor> Ve tercih ediyorsun değil mi müzisyen evet, yani. evet. sonuçta Git, ne olursa gittim olsun Gittim Taksim işte yavaş yavaş tanıştı Evet o da şey diyor işte ben aslında yani müzisyen değildim amatör olarak yapıyordum diyor o, o sen profesyonel misin o değilmiş de Hı -hı. ama diyor yani bu işe başladıktan sonra üstelik Eskişehir çok soğuk bir kent hani sokakta Hı -hı. çalmak kolay bir şey değil ama ona rağmen hani ekmeğimizi buradan kazanmaya çalıştık hatta diyor eşim istemezdi benim İran'dayken müzik yapama eve geç gidiyorum filan diye kızardı evet. şimdi hani o bile artık kızmıyor filan diyor bak evet. işte, ekmeğimizi buradan <gülüyor> kazanıyoruz falan diye. artık evet. kızamıyor diyor. Ee, evet gerçekten yani aslında çalışma koşulları o kadar zorlu ki yani e, İranlı, e, mülteci, e, İranlı e, ve Suriyeli müteciler için. Evet. E, dolayısıyla belki müzisyenlik bütün zorluklarına rağmen tercih edilebilir bir e, meslek grubu olabiliyor. Peki şey der misin? Yani müzisyen olduğun için daha fazla insanla tanıştığını, Türkiyelerle daha çok iletişim kurduğunu filan düşünüyor musun? Hani öyle bir kolaylığı var mı müzisyen olmanın? Ya ben, bende hedef var. Çok hedef büyük var. Yani mesela ben eee ben mum yani ben hedefim Aytaş İsmail Hışnu yani ayar fırsat var inşallah yani çalıyorum bunlar beraber ama işte çok istiyorum ama biraz zor yani çünkü <gülüyor> yani onlar çok büyük müzisyen ee, ben önce de Suriye'de Ibrahim Tatlısız dinliyorum çünkü oryantal Suriye hmm. hepsi Ibrahim tatlısı seviyor sonra eee Asturman müzik e, dinledim Ustnu Aytaş çok Mısır geliyor. geliyor. Hmm. Ee, Onların bakayım. trioları Taksim trio mu? Taksim trio, evet. Benim de duyduğum herkes, yani daha ben e, Türkiye'ye göç olmadan önce Lübnan'da <gülüyor> e, Suriyeli Müziyenlerle tanışmıştım. Onlar da herkes Taksim trioyu çok yakından biliyordu. Herkes çok yani, dinliyordu Suriye'de değil yani mi? Yani sadece Suriye Müsyen. değil, yani kuvvet, imarat, e, yani Arap, Suudi Arabistan onlar. Yani orada onlar en büyük onlar, onlar çalıyor. Hmm. yani. En de İbrahim büyük Evet, Bülent asas bitti yani dinlemek. Şimdi daha yani yolu yani müzik çok yani onlar kim dinliyor zaten müzisyen dinliyor onlar. Hı, yani, müzisyenler Yani Çok işler güzel çalıyor yani. Şimdi bir parça daha dinlemek istiyorum senden ama ondan önce ne olduğundan bahsedelim. Türkiye'de sen bir bir klip yapmışsın galiba değil mi? Bir, evet. Bir albüm mü hazırlıyordun burada biraz bahseder misin? Kendin söylüyorsun beste de sana ait hatta bir şarkı yapmışsın. Evet. Ben e, bir şarkı yaptım. E, onlar yani biraz Türk müzik benziyor yani. Hı -hı. Çünkü ben hayatımda Türk müzik dinliyorum. Yani onlar şarkı ben, ben yaptım. E, söz arkadaşım var. E, arkadaşım o, o da Solest. E, o kur, e, Türkiye yani. O bana e, söz söz yaptı. Ekli arkadaşım var. Irak'ta ona yaptı bana. Arancör arkadaşım Suriyeli var klavye çalıyor. Onunla bana yaptı. Onlarla birlikte Türkiye'de yaptığın zaman bütün kayıdı falan evet, her şey burada evet, gerçekleşti. Evet. 2017. <gülüyor> yani bir sene önce. Geçen Onda. sene. Evet. Geçen sene. Peki ne oldu? Yaygınlaşabildi mi bu klip? Ben, e, e, bir kanal var. <gülüyor> Irak'ta e, Korak, Korak, Korak TV. Hmm. Orada çıktı. İşte radyoda orada kurdiler var. Orada çıktı yani. Neydi şarkının adı? Yar. Dinleyelim mi Yar'ı şimdi? <gülüyor> to so the Avala, ite yönemen no haber bir şey seldimam ah destemen westiyan ben dotam cumbrenen qadiyo erfal Avala, Geçmenin Müziği Göçü'nde Hamodeş Şehali ile birlikteyiz. Ee, geç, geçtiğimiz yıl 2017 yılında yaptığı bir şarkıydınız. Bu şarkı aynı zamanda sen söylüyordun. Evet. Değil mi? Ee, ve klavyelerde sen evet. çalıyorsun şarkıdaki. Ee, peki şu anda Hamode neler yapıyorsun? Ee, biraz önce mood band çaldığından söz ettin. Onlarla hem sokakta çalıyorsunuz hem bazı kafelerde çalıyorsunuz. Kafeyi Evet, konser yapıyorum. Geçenlerde ben bir konserinizi dinleme şansına eriştim evet. diyelim. <gülüyor> ee, çok güzel bir konserdi gerçekten. Müteciler Günü için yapılmış İKASV evet, evet. Salon'da bir konserdi. Ve e, sevgili dinleyiciler Hamode'yi arkadaşları Üstas Hamode diye çok tanıtıyorlar. E, çünkü güzel. gerçekten e, iyi bir müzisyen hakikaten kendisi. Aynı zamanda tabii yani gruptaki diğer müzisyenler de öyleler. Evet. ...gerçekten iyi e, müzisyenleri bir araya getiren bir topluluk... E, ...Moodband'ı yakalarsanız... E, ...kaçırmayın diyebilirim... ...peki bunun dışında senin planların neler... ...ne yapmak istiyorsun... ...biraz önce bir kendi topluluğunu, kendi grubunu kurmak istediğinden... Evet. Ben ...bahsettin... ...bir grup inşallah yapacağım yani... ...lazım yani... ...çünkü bir, bir hedefim çok... ...yani büyük var yani... ...hedef Hı -hı. E, ...biraz zor yani grup zor... ...yani asturman... ...asturman müzisyen... Geliyor mesela prova dedim. Prova var. Onlar prova gelmiyor yani. Gelmiyor prova yani. Hepsi para düşünüyor. Çünkü düşünüyor. herkes bir yandan ekmeğinin peşinde. Bir evet, var. evet. Hı -hı. Bizim biraz zor yani bu mesela. Hı. Yani yani yine Suriyeli yani daha zor yani. <gülüyor> biraz e, yani zaman lazım. İnşallah ya bir peki, grup yapış. Peki İstanbul'da mı kalmak istiyorsun? Yani Türkiye'de mi kalmak istiyorsun? Yoksa yurtışına gitmek gibi bir fikir var mı kafanda? Yok ben fikir var kaç sene önce gidiyorum ama yani yani ona yol çok kötü yani. Yani nasıl gidiyorum yani ona kaçak çok zor yani. Artık oldukça zorlaştı. Benim iki zorunlarda. kardeş burada gitti yani sadece. Avrupa'dalar mı? Evet Almanya'da. Hı -hı. Benim iki kardeş. Yani zor yani yol zor. ben yani Bende baby var yani şimdi aile var yani biraz çok Hı -hı. büyük mesele yani nasıl gideceğim. Ben zaten hedefim burada İstanbul yani. ben Benim müzik yani burada İstanbul. Sen zaten buradaki müzisyenlerle birlikte de müzik yapmak evet. istiyordun. Dolayısıyla burası senin için hmm. e, bir merkez. Peki o zaman e, şimdi Mood Band'le birlikte çaldığınız e, bir kaydı dinleyelim. Öyle programı evet. sonlandıralım Ben istersen. Umar Basel beraber yaptım. Longa, Nihavand. Evet Nihavand Longa bizim de çok yakından tanıdığımız e, bir parça ama e, ona oldukça ilginç bir yorum yapmışsınız. Bu arada sen hemen bunu çalmadan önce sorayım. Cazda çalıyor musun? Caz yorumları yapıyor musun? Evet. Çalıyorum yani şimdi sana dedim yani e, caz Suriye'de çalmıyorum ama yavaş yavaş yani ben kafam açtı yani burada yani her şey var burada yani burada tarz çok var yani rock müzik var caz var e, halk müzik var arabesk var onlar e, yeni türlerle karşılaşıyorsunuz e, evet yavaş yavaş yani inşallah Hı. caz yapıyorum. Tamam peki. Çünkü Nihavent Longa'ya da caz değil ama böyle biraz yorum yapmışsınız Evet geliyor yani. <gülüyor> evet, evet. Böyle bir or, yani özgün bir yorum biçimi var. Evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz Amad'a katıldığın için programı. Tamam. Sevgili dinleyiciler bugün Amad'a Şeyh ile birlikteydik. Onun kendi macerasını dinledik. Kendi hikayesini dinledik. Bir Suriyeli Kürt müzisyen olarak 2012'den beri İstanbul'da yaşayan bir müzisyenin farklı alanlarda nasıl müzik yaptığını konuştuk. Şimdi Mood Band'le birlikte şu anda gün ...benci olarak Vita çaldığı e, grupla birlikte... ...kaydettikleri Nihavet Longa'yı dinliyoruz.